89. sure. El Feçr suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Feçr. 10 geceye, çiftte ve teke. Her şeyi karanlıkla örtü, her şeyi karanlığıyla örtüğü an, Geceye yemin ederim ki, bunlar da akıl sahibi için elbette birer yemin değeri vardır. Görmedin mi? Rabbin ne yaptı at kavmine Direkleri, yüksek binaları olan Ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semut kavmine, kazıklar sahibi Firavun'a ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin her an gözetmemektedir. Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram ettiler. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önsemediler. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Ama yeryüzü parça parça döküldüğü, Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman Her şey ortaya çıkacaktır. O gün cehennem getirilir. İnsan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun varacağı bağı kimse bulamaz. Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut. O da senden hoşnut olarak Rabbine de seçkin kullarımın arasına katıl ve cennetinedir.